Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evliyin ve'l ahirin ve ila cem'i el enbiya'i ve'l mürselin ve ila cem'i el evliya'i ve'l hamdülillahi rabbil alamin Allahum el efalül husnasını anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizi el efalül husnasından El Esmaül Hüsna'sından tecelli eden, güzelliğinden, güzel muamelesinden anlamaya çalışıyor. Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz. Rabbimizin güzelliğine, efalinden şahit olmaya çalışıyoruz. Sıra Allah'ın Zere'ye fiiline gelmişti. <gülüyor> Zere'ye yoktan yaratıp çoğaltan manasınadır. Allah önce yoktan yaratır sonra onu çoğaltır. Zere, zirat manasına gelir. Nasıl ki bir çekirdekten bir ağaç yetişiyor. O ağaçtan da binlerce, on binlerce çekirdek meydana geliyor. Dolayısıyla Allah'ın zerhe yarattı ve yarattığını çoğaltı fiili tecelli etmiş olur. Kul da ona şahit olmuş olur. Aynı şey insanlar için geçerlidir, böyledir. Önce Allah insanı, Adem'i yarattı. Sonra onu çoğaltı beni Adem'i Adem'den yarattı. Çoğalttı onu. Aynı şey kul için geçerlidir. Allah kulundan da önce bir şeyi yapmasını istiyor. Sonra onu çoğaltmasını istiyor. İman için önce bu böyledir. İman bir noktadan başlar. Tıpkı bir ormana düşen yangın gibi bir kibri çöpü bir yangına sebep oluyor. İman bir noktadan başlıyor. Aşk bir noktadan başlıyor. Bir başlangıcı vardır. Beni yaratan Allah'tır deyince iman başladı, aşk başladı, muhabbet başladı, başlamış oldu. Sonra... Rabbini tanıdıkça, Rabbinin isimlerine, güzelliğine şahit oldukça, Rabbinin kendisini sevmesine şahit oldukça, iman artar, iman kemale erer, her zerresini aşk, muhabbet kaplar, iman tecelli eder, aşktan, muhabbetten bir varlık olur, <gülüyor> Allah'ın Nuri tecelli eder, nurdan bir varlık olur. Allah'ın isimleri, güzelliği tecelli eder. Allah'ın isimlerinden, güzelliğinden ibaret bir varlık olur. Bütün bunlara sebep olan şey nedir? Vesile olan şey nedir? Kulda zere fiilinin tecelli etmesidir. Kul iman etmeye başlayınca, <gülüyor> Rabbinin sevgisini istemeye başlayınca başlar Rabbinin sevdiği gibi, razı olduğu gibi, emrettiği gibi yapmaya başlar. Her güzel yaptığında, Allah'ın sevgisini yaptığında Allah'ın sevgisini kazanır ve onu sürekli çoğaltır. Rabbine yakın olmak için, <gülüyor> maşukuna kavuşmak için, Maşruhunu, maşruhun'un sevgisini, Rabbini kaybetmemek için, sevgisini kaybetmemek için, kaybedince zaten imanını kaybetmiştir. Sürekli onu çoğaltmaya çalışır. Ki Allah'ın emri de böyledir. Rabbini zikretmeye başlar. Önce arada bir zikreder. Arada bir hatırlar. Sonra onu yavaş yavaş çokaltır. Sabah akşam, sabahtan akşama her anda Rabbini zikretmeye başlar. Diliyle zikreder. O zikir onun gönlüne iner. Gönlünde o aşk, o muhabbet tecelli eder. Her anda Rabbinin huzurunda olduğunu tatmaya başlar. Arada bir unutur. Ama yavaş yavaş unutması azalır, zikri çoğalır. Rabbini zikretmesi, Rabbine hamd etmesi, Rabbini tesbih etmesi, tekbir etmesi, tevhid etmesi, şükretmesi artar. Arada bir Rabbini unutur ama Rabbinin huzurunda olduğunu tattıkça yavaş yavaş istese de bir an bile unutamaz. Bir başlangıç yaptı. Sonra devamı geldi, onu çoğalttı. <gülüyor> Bütünüyle iman oldu, aşk oldu, güzellik oldu. Allah'ın isimlerinin tecellisi oldu. Ama bir yol yürümüş oldu. Manevi yolculuk. Evet, budur. Zaten manevi yolculuk da böyle yapılır. Bir başlangıç yapar, yolu yürümek demek, bu manevi yürüyüştür. Bu Allah'a yürüyüştür. Kulun Rabbine yürüyüşüdür, koşmasıdır. Allah'ın sevdiği gibi, emrettiği gibi yaptıkça, O'nu zikredip, O'nun rızasını gözetip, O'nun sevdiği gibi yaptıkça Rabbine yaklaşır. Rabbinin güzelliği tecelli eder. Rahmeti, muhabbeti tecelli eder. Rızası tecelli eder. İsimleri, güzelliği dolayısıyla tecelli etmiş olur. Nuri tecelli etmiş olur. Dolayısıyla Rabbine yakın olur. mukarrabun olur. Rabbine dost olur. Allah'ın muhabbeti, aşkı kendi kendisinedir. Rızası kendi kendisinedir. Aynı şekilde tecellisi kendi kendisinedir. O'nun dostluğu, veriliği kendi kendisinedir. Bunu doğru anlamak gerekir. Kul Allah'a yakın olunca, O'nun güzelliğiyle güzel olunca kendi güzelliğini sevmiş olur. Kendi güzelliğine dost olmuş olur. Kendi güzelliğinden razı olmuş olur. Kendinden başkasını sevmesi düşünülemez. Haşa! Bütün varlıkta tecelli eden O'dur. Her şeyin hakikatinde tecelli eden O'dur, O'nun güzelliğidir, O'nun tecellisidir. O'dur derken bunu O'nun güzelliği, tecellisi olarak anlamak gerekir. Aynaya aksetmesi gibi. Mesela biri aynaya baksa, aynada kendisini görse, aynadakini sevince kendini sevmiş olur. Aynayı değil, aynada görüneni sevmiş olur. Onun için bütün varlık, bütün mahlukat Rabbinin tecellisine bashardır. Bundan dolayı her ne varsa Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Yerde, gökte, ikisi arasında her ne varsa Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Öyle buyurdu. Rabbini secde, Rabbini secde ediyor buyurdu. Secde söylemiştim. Aşk Rabbine aşkı izharidir, kulun. Yani bütün varlık Rabbine sana aşığım, sana hamd ediyorum, seni hamd ediyorum, seni tesbih ediyorum. Övülmeye layık olan sensin, sevilmeye layık olan sensin. Hiçbir kusur Subhan'sı sen tesbih ediyor. Hiçbir kusurun yok. Hiçbir eksigin yok. Sana öyle bir aşığım ki demektir bu. Güzellikten başka bir şeye şahit olmuyorum. Sadece güzelliğine şahadet ediyorum. El esmaul husna en güzel isimler. Tek güzel isimler Allah'a aittir. Tek güzel isimler, tek güzel vasıflar. Dolayısıyla o isimlerden tecelli eden en güzel efal, fiil, muamele sana aittir, sendendir. Sen de güzellikten başka bir şeye şehadet etmiyor, şahit olmuyorum demektir. Hamd ile tesbih Onun için seni seviyorum, seni övüyorum. Sen övgüye layıksın. Seni övmek istiyorum. Güzelliğini anlatmak istiyorum. Neden? Aşık maşruhunu, maşruhunun güzelliğini anlatmak ister. Ama öyle ki <gülüyor> elbette ki kul buna güç yetiremez. Ancak o kendini nasıl övüyor, nasıl hamd ediyorsa gerçek hamd sadece onun hamdidir. Elhamdülillah demek aynı zamanda bu demektir. O ancak layıkıyla kendini över. Hiçbir varlık onu övmeye, ona hamd etmeye, tesbih etmeye güç yetiremez. Ne kadar hamd edebilir, tesbih edebilir, ne kadar hamd tesbih, onda tecelli etmişse, o ne kadar Allah'a, Allah'ın güzelliğine şehadet etmişse, o kadar hamd eder, o kadar tesbih eder. Hamd, tesbih sadece dilin hamdi ya da tesbihi değil, gönlün hamdi tesbihidir. Dil sadece gönüldekini söyler. Dilin hamdi Gönüldeki hamle ölçülür. Yani onun kıymeti değeri gönüldeki hamde göredir. Yoksa tesbihi almış eline günde bin sefer elhamdülillah diyor. alemin diyor. Ama gönüldeki hamdi ne kadarsa o kadar söylemiştir. Rabbini ne kadar tanımış, anlamışsa, sevmişse, ne kadar övgüye layık görmüşse o kadar hamd etmiştir. Yani bir kul, bir ismiyle, iki ismiyle, beş ismiyle, ona hamd ediyor. Bir kul, 99 ismiyle, hem de kemaliyle, eğer hamd ediyorsa, o birkaç ismiyle, böyle birazcık anlayıp hamd eden, bütün hayatı boyunca hamd ama öteki bir sefer elhamdülillah dese, onun o 3-5 isimle birazcık hamd bütün ömründe yaptığı hamdi bir seferde, tek seferde yapar. Çünkü öyle bir hamd etmiştir ki her zerresiyle hamd etmiştir. Her zerresiyle. Vücudundaki her atomla hamd etmiştir. Her zerresi sema ederek hamd etmiştir. Onun için ameller kıymetini Allah katındaki kıymetini değerini imandan alır. İmandan, Allah'a imandan. Allah'ın tecellisinden, el esmaül hüsnasından hüsnasına imandan kıymet değeri alır. Evet, Allah çoğaltır. Buna beraber kuruna hadi çoğalt der. İyiliklerini çoğalt, hayrini çoğalt. Abdiyetini çoğalt, imanını çoğalt, takvanı çoğalt, güzelliğini, mühsünlüğünü çoğalt, çoğalt. Hepsi aynı kapıya çıkar. İmandan tecelli eden her amel, her fiil imanı arttırır. Aşkı, muhabbeti artırır. Dolayısıyla Allah'a teslimeti artırır, haşiyeti artırır, edebi artırır, yakınlığı artırır, tevekkülü, güveni artırır, teslimeti, teslim olmayı, Müslüman olmayı artırır. Hepsi aynı şeydir. Tek şeydir. iki değil, sadece bir tanedir. Nedir o? İman. Yani aşktır o. Eğer Aşkı yoksa insan ölüdür. Güzelliğini, imanını artırmak için mutlaka kulun bir çaba, bir gayret içinde olması gerekir. Allah'ın ilk emri okuysa okuması gerekir. Rabbinin ismini, ismini ismiyle okuması gerekir. Yaratanı okuyup yaratılanı okuyup yaratılandan yaratanı tanıması gerekir. Hem afaktaki, dışarıdaki her bir ayeti, her bir varlığı ayet olarak okuyup anlaması gerekir. Hem Allah'ın indirdiği ayetleri okuyup anlaması gerekir. Hem insan kitabını ayetlerle dolu patratında Kur'an'ı taşıyan, El Esmaul Husna'yı taşıyan Allah'ın zatıyla, sıfatıyla, tecellisine mazhar olan evet, kendi hakikatinden okuması gerekir. Öyle vurmuştu <gülüyor> Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kendini, hakikatini tanıyan Rabbini tanır. Rabbini kendi hakikatinden tanır, kendi hakikatine tecelli eden evet, Rabbini tanır. Allah'a et hayırda birbirinize yardım edin, şerde yardım etmeyin. Hayri çoğaltın, şerri, kötülüğü çoğaltmayın. Hayri çoğalttıkça Rabbine yaklaşır, Rabbinin yakınlığını, sevgisini kazanır. Şerri çoğalttıkça Rabbinden uzaklaşır, şeytana Yaklaşmış olur. Rabbinin sevgisini kaybeder. Güzelliğini kaybeder. Şeytanın çirkinliği, kötülüğü onda zuhur eder. Ümmetin sorunu, insanlığın sorunu, iman sorunudur. Rabbini bilmeme, anlamama, tanımama sorunudur. Dolayısıyla Rabbine iman etmeme sorunudur. Rabbine karşı marifeti yoksa, Rabbini bilmiyor ve tanımıyorsa, dolayısıyla kendini de bilmez, Allah'ın kendisi üzerindeki muradını da bilmez, anlamaz. Kendini tanımıyor, Rabbini tanımıyor, nasıl iman etsin, nasıl iman edebilir? İsterse, Allah'ın bütün emirlerini en ince ayrıntısına kadar bilmiş olsun, öğrenmiş, okumuş, anlamış olsun. Eğer o emirlerin sahibini tanımıyorsa, Rabbinin neden bu emirleri verdiğini anlamamışsa, yapınca ne kazanıyor, yapmayınca neyi kaybede kaybedeceğini eğer bilmiyorsa, işte bu Allah'ın emridir. Bu bizim borcumuzdur. Demek yetmez. Evet, kulun Rabbini tanıması gerekir. Onun için Allah ayetleri dinleyenler, okuyanlar bilir. Allah sıkça bilmezler diyor. Bilmezler. Ya da bilesiniz diye. Bunu böyle yaptık. Bilesiniz diye. Ya da onlar bilmiyorlar, öğrenmemişler, anlamamışlar. Bilmek için, anlamak için, evet aklımızı kullanmamız gerekir. Sadece böyle okuyup, dinleyip, bakıp anlamam demek yetmez. Bir de tefekkür etmeyi Allah emre ediyor. Düşünüp tefakuh edelim, derinlemesine düşünelim. Olayların meselelerin Allah'ın bize yaptığı muamelenin arkasındaki evet, hikmeti öğrenmeye çalışmamızı emre ediyor, yani tedbür etmemizi emre ediyor. Bütün bunları yaparken kulun sadece Rabbinin muradını anlamaya çalışması gerekir. Rabbin böyle söyledi, acaba ne demek istedi, Rabbimin muradı nedir deyince, bunu öğrenmeye, anlamaya çalışınca Allah hikmeti verir, yani muradının ne olduğunu ona öğretir. Anlamaya çalışmış, bu anlamaya çalışma, bu tedbir etme, tefakuh etme, düşünme onun duası olmuştur, onun Gönül duası, fiili duası olmuştur. Gönlün fiili duası, aklın fiili duası olmuştur. Allah onun bu duasını kabul eder ve ona öğretir. Aradaki perdeyi evet, kaldırır, kul Rabbinin ne demek istediğini evet, anlamaya başlar. Anlar değil, anlamaya başlar. Sonra Allah ona hikmet verince artık anlıyor. Ne zaman Allah hikmet verdi? Allah bütün nebilerine, bütün Resullerine evet, hikmet vermiştir. Hikmet vermiş, kitap vermiştir. Kullarına da kitabı vermiştir ama hikmeti vermemiştir. Hikmeti kulun arabilmesi için mutlaka hikmet sahibi olan evet, Rabbini tanımaya, anlamaya çalışması gerekir. Bu anlamaya çalışma, bu çaba, bu gayret O'nun duasıdır. Akli duası, gönlünün duasıdır. Allah duayı kabul eder ve hikmeti verir. Hikmet verir, feraset verir, basiret verir, fırkan verir. Fırkan. Hepsi birbirinden farklı özelliklerdir bunlar. Yani fırkan verince hayri şerden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan evet, ayırt etme özelliği, hassasıdır bu. Bu başka bir şey. Rabbini bilmek, tanımak, marifetullah başka bir şeydi. Ama hepsi de birbirini evet, tamamlar, biri ötekini getirir. Sonuçta hepsine sahip olunca kamil insan, hazreti insan oluyor. Bunların hepsini de bize kazandıracak olan evet, tek şey okumaktır. Rabbimizi bilmeye, anlamaya çalışmaktır. Kendimizi, bulunduğumuz evet, abdiyet fonobunu anlamaya çalışmaktır. Allah'ın bizim üzerimizdeki muradını anlamaya çalışmaktır. Rabbimizin bizden ne istediğini, muradının ne olduğunu anlamaya çalışmaktır. Yoksa Allah bizi yaratmış, dünyaya göndermiş, bizi böyle çokaltıyor. Eğer güzel yapar, doğru yapar, hayır işlersek namaz kılar, oruç tutar ve şeyler yaparsak cennete gideriz. Yanlış yaparsak, ters tarafa gidersek cehenneme gideriz deyince kendimizi anlamış olduk mu? Rabbimizi tanımış olduk mu? Hayır. Neden? Allah yaratmışsa Allah'ın bizim üzerimizde, kul üzerinde bir muradi vardır. Onun için. Kul kendi üzerinden Rabbini anlamaya tanımaya çalışırken bilmesi gerekir ki Allah'ın da bir hazı vardır. Haz bir sevilmesi vardır. Muhabbet alması vardır. Haz muhabbet almak demektir. Haz sevmek demektir. Bir şeyi seviyorsak haz aldık demektir. Eğer kızıyorsak haz almadık tam tersi oldu demektir. Allah seviyor mu? Allah sever buyuruyor mu? Evet. Allah gazap eder buyuruyor mu? Evet. Allah yüz çevirir. Onlarla konuşmaz. Ya da onları unutur dedi mi? Evet. Önce Rabbimizi böyle anlamamız gerekir. Rabbimiz neyi seviyor? O'nu sevmemizi yani iman etmemizi. Bizim O'nu sevmemizi seviyor. Bundan eğer haz alıyorsa, bu onun hakkıdır. Sevmek, haz almak demektir. Elbette ki, kulun sevmesiyle, kulun hazıyla kıyaslanacak ya da anlaşılacak bir durum değildir. Bu, sonsuz bir deryadan, bir damla misali anlamaya çalışıyoruz. Ama kulun hazı, kulun sevmesi, kulcadır. Ama Allah'ın sevmesi, Allah'ın haz alması, o ilahi bir durum, o onun zatındaki bir durumdur. Kulun bunu idrak etmesi mümkün değildir. Ne zaman bunu anlayabilir? Allah ne zaman bunu ona tatdırdıysa, bunu ona gösterdiyse, kendini ona tattırdıysa o zaman bunu anlar. O zaman kul önce, Rabbinin hakkını teslim etmesi gerekir. Ayet-i kerimede öyle buyurdu, onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler. Allah'ın hakkını takdir edemeyen, hiçbir şeyin hakkını takdir edemez. Önce kendi hakkını takdir edemez. Kim olduğunu, nereden geldiğini, neye geldiğini, Allah'ın ruhundan nefrettiğini, meleklerin secde ettiği varlık olduğunu, bütün varlığın hizmetinde olduğunu, Allah'ın her anda ona tecelli ettiğini, gönlüne vahyettiğini, ona karşı bir şeyinde olduğunu takdir edemez. Anlayamaz bunu. Ha, kendi hakkını takdir edemedi. Neden? Allah'ın hakkını takdir edememiş ondan. Önce kul Allah'ın hakkını takdir edecek ki kendi hakkını takdir etsin. Kendi hakkını takdir edince ne olur? Her bir kulun hakkını takdir eder, edebilir. Çünkü hakkı anlamıştır. Kendi hakkını önce anlamıştır. Kendi üzerinden kendi hakkını anlamış. Dolayısıyla her bir kula da hakkını teslim eder. Layık olduğu şekilde bakar ve onu öyle görür. Aynı şekilde muameleyi de ona göre yapar. Böyle olmazsa, hakkı takdir etmezse, Allah'ın hakkını takdir etmez, kendi hakkını takdir etmez, edemez, insanların hakkını takdir etmez, edemez, diğer hayvanların hakkını takdir edemez, meleklerin hakkını takdir edemez, varlığın hakkını takdir edemezse ne olur? Ne kadar hakkı takdir edemediyse, anlamadıysa, ona göre takdir, hüküm veremediyse o kadar zalim oldu. Onun için insan kendi kendine zulmeder buyurdu. Allah'ın kullarına, insana zulmetmesi mümkün değildir. Zulmetmesi düşünülemez ama insan kendi kendine zulmeder. Nasıl? İşte böyle. Hakkı takdir etmeyince haksızlığa düştü, zulme düştü, zalimlerden oldu. Kendine zulmetti. Allah bize öğretirken önce iblis Allah'ın hakkını takdir edemedi. Allah melekleri dolayısıyla içinde iblisin de bulunduğu evet, melekleri, cinlerden olan iblisin bulunduğu cin meleklere hepiniz toptan Adem'e secde edin dedi. Hepsi secde etti ama İblis secde etmedi. Allah'ın hakkını takdir edemedi. Kendi hakkını da takdir edemedi. Çünkü Allah onu kul olsun diye yaratmış. Eğer kulsa kendi hakkını bir kul olarak takdir edip Rabbinin emrine hemen secde etmesi gerekirdi ki Rabbim benim için Rahman ve Rahim olandır. Rabbim her şeyi bilen ve her şeyi bir hikmetle yapan alim ve hakim olandır. Evet, aziz olan evet, Rabbimdir. Bütün şeref onadır. Ona, ona aittir. Dolayısıyla benim için sadece şerefi takdir eder. Eğer o bana secde ettirdiyse Adem'e bu benim için bir şereftir. Ben bununla şeref kazanıyorum." dedi. Ama tam tersine O'nu şerefsizlik olarak kabul etti. O'nu çamurdan, beni ateşten yaratmışsın. Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Şerefi kendi yaratılışındaki evet, ateşte aradı. Oysa Allah ona ruhumdan ettiğimde ona secde edin demişti. Ruhu yoksaydı gözünü kapattı anlamamış gibi yaptı. İşi götürüp çamurla ateşe bağladı. Kendi hakkını takdir edemedi. Kendi şerefini takdir edemedi. Dolayısıyla Allah'ın hakkını takdir edemediği için kendi hakkını da takdir edemedi. Kul olma takdirini kendisi için yapmadı. Allah'a da ilahlık takdiri yapmadı. Yanlış takdir. Bu bütün insanlar için böyledir. Önce Allah'ın hakını takdir etmesi gerekir. Allah hamde layıktır. Tesbih edilmeye layıktır, subhandır. Tekbir edilmeye layıktır, tek büyüktür. Her bir ismiyle o ismin güzelliğine layık olandır. Bir tek layık olandır. Eğer Allah'ın isimlerinden birini ona layık görmesen Allah'ın hakkını takdir etmiş oluyor muyuz? Yani rızaklığı Allah'a layık görmesek rızkımızı Allah'a teslim etmesek Allah'a güvenmesek belki ben aşk alırım desek belki ben açlıktan ölürüm desek belki o benim rızkımı vermez desek rızak ismini Allah için takdir etmiş olduk mu? Allah rezaktır demiş olduk mu? Demedik. Bu her bir isimde, her bir ismi evet, Allah'ın hakkını takdir etmek için, iman etmiş olmak için, onun hakkını takdir etmek için onun isimlerini ona verip, ona bütünüyle iman etmen gerekir ki Allah'ın hakkını takdir etmiş olasın. Benim Rabbim Allah'tır demiş olasın. İsmi biraz bilmek, hakkını takdir etmek değildir. O ismi, ismin manasını bilmiş olmaktır. Bilmek başka. Ama Allah'ın hakkını takdir etmek başka bir şeydir. Takdir et dedi. Takdir etmeyenler, evet helak oldu, helak olur. Allah'ın isimlerini, güzelliğini ona layık görmemek olur. Hak olarak ona ait görmemek olur. Ona ait görmeyince ne yapar? O ismi alıp kendi nefsine verir. Alıp onu başkalarına verir. Dolayısıyla o ismin tecellisini başkalarından bekler. Faranca bana rahmet etsin, faranca bana rızık versin, faranca bana yardım etsin. Bu Allah'ın isimlerini alıp başkalarına vermektir. Her şeyin Sahibi Allah'tır. Dolayısıyla bize muamele nereden gelirse gelsin o Allah'tan geliyor. Onun için her ne olursa olsun her neyi görürsek görerim. Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu gibi hiçbir şey yoktur ki ondan önce onunla beraber ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. Rabbimin kudretini, güzelliğini el esma ol husnasını görmemiş olayım. İşte Allah'ın hakkını takdir etmek böyledir. Böyle olması gerekir. <gülüyor> evet, Allah çoğaltır. Önce yaratır, sonra yarattığını çoğaltır. Allah bizim için de önce yaratır, sonra bizim için yarattığını tecelli ettiğini ikram ettiğini çoğaltır. Ne çoğaltır? Elbette ki önce manevi nimetleri. Çoğaltır. İman verir, onu çoğaltır. Takva verir, onu çoğaltır. Güzellik, mehsinlik verir, onu çoğaltır. Yakınlık verir, onu kendine çeker, onu çoğaltır. Velilik verir, onu çoğaltır. Yeter ki kul Rabbinin hakkını takdir etsin. Şart var orada. Rabbini, Rabbinin hakkını takdir etmeyince. Ya Rabbi sen benim bana layık gördüğün o takdirini, hükmünü verip onu tamamla diyemezsin. Senin bunu yapman lazım, kulun bunu yapması lazım. Vuslat yolculuğu bunun içindir zaten. Vuslat yolculuğu deyince sanki böyle özel bir yolmuş gibi anlamak doğru değildir. Her bir kul bu yolculuğu yapmak zorundadır. <gülüyor> Yani eğer kulluğu kabul etmişse yapmak zorundadır. Dilyen, Rabbine varan bir yol tutsun dedi. Ya Rabbine varan yolu tutuyorsun ya da şeytana varan yolu tutuyorsun. Tercih senindir. Ya Rabbini sevme, aşık olma, iman etme, teslim olma yolunu tutuyorsun ya da Allah'a itiraz etme, nefsini ona şirk koşma, şeytani ona şirk koşma, şeytanın peşinden gitme, nefsinin verdiği vesvesenin peşinden gitme ya da insanların senin sana olan davetine icabet edip onların peşinde gitmiş oluyorsun ki onu Allah'a şirk koşmuş oluyorsun Allah'ın senin için takdir ettiğini değil de insanların senin için takdir ettiğini tercih ediyorsun insanlar beni sevsin o beni öfsün onlar beni öfsün neyle öfsün malum çok olsun öfsün, mevkim olsun öfsün, onlara karşı böyle gösteriş yapayım, rüya yapayım öfsün, onlara kibirleneyim, ben kendi kedimi öveyim. Böyle olunca hayatımızda, gönlümüzde imandan eser olmaz. Aşk olmayınca, muhabbet olmayınca imandan eser olmaz. Allah'ı değil, başkalarını sevmiş oluyoruz. Başkalarını Allah'ı sever gibi sevmiş oluyoruz. Evet, Allah çoğaltmamızı istiyor. Ama iyiliğimizin, güzellikimizin çoğaltılmasını istiyor. Bunun için de birbirimize yardım etmemizi istiyor. Yardım etmemizi bir başkasının iyiliğini çoğaltmaya vesile olduğumuzda Allah önce onu bize ikram eder. O her neyi kazandıysa onun kazandığı gibi aynı şekilde biz vesile olduğumuz için bir de bize ikram eder. Bize kazandırır. Yüzlerce insana kazandıran da tek başına kazanmaya çalışan bir olur mu? Bir olmaz tabii. Kul aklını kullanınca Tefekkür edip Rabbinin muradını anlayınca, nasıl ikram etmeyi dilediğini dilediğine şahit olunca ne yapması gerektiğini bilir. Artırmak için, evet, çoğaltmak için, güzelliğini çoğaltmak için, Allah'ın kendisine olan tecellisini çoğaltıp kemale erdirmek için ne yapar? Her türlü imkanı değerlendirir, her türlü güzelliği yapmaya çalışır. Onun için sahabe anlatıyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz mescitte yatsı namazından sonra sahabeye dönüp evet şöyle buyurdu. Bugün bir fakire yardım eden oldu mu? Sahabeden bir kısmı elini kaldırıyor. Hazreti Ebu Bekir de elini kaldırıyor. Tekrar söylüyor. Bugün sizden bir cenazeye giden kardeşini yolculuyan oldu mu? Birkaç elini kaldırıyor. Hazreti Eubi Bekir kaldırıyor. Bir daha elini kaldırıyor. Sayıyor Resulullah Efendimiz. Her neyi söylediyse her seferinde Hazreti Eubi Bekir elini kaldırıyor. Sonra da sahabeye döndü buyurdu ki işte Ebu bunun için seviyor. Hayra koşuyor. hayra, hayırda yarışıyor. hayda yarışmak böyledir. Hayra koşuyor. Nerede bir hayrı varsa bunu yapayım, kazanayım diyor. Hayrın şekline, çeşidine bakmıyor. Hayr ne olursa olsun. O ki onu Rabbine yaklaştırıyor. O ki o muamele Allah'ın bir isminden tecelli etmiştir. O, is, o hayrın karşılığında Allah'ın bir isminin tecellisi, güzelliği vardır. Allah'ın sevgisi vardır. <gülüyor> Allah'ın sevgisinde bütün isimler tecelli ediyor. Hangi isim tecelli ederse ondan Allah'ın sevgisi, muhabbeti tecelli ediyor. Çünkü Allah'ın sevdiği bir iştir. Kul onun karşılığında Allah'ın sevgisini kazanıyor. Onun için ne kazanırım diye bakmak değil, hangi ismin tecellisidir diye bakmak değil, hangi tecelliyle, hangi muameleyle karşı karşıya gelirse gelsin, hangi imkanla, imtihanla karşı karşıya gelirse gelsin, burada Allah'ın Rabbimin sevgisi var. Burada Rabbimin yakınlığı var. Burada Rabbimin dostluğu var. Deyip, onu yapması gerekir. Böyle olunca, evet, kamil bir imana sahip, kamil bir aşka sahip, Maşukunu istiyor. maşukunun sevgisini istiyor. Onun için de hayrini ne yapıyor? Çoğaltıyor. Ama her hayri, yani bunu daha önce yapmıştım, bundan sonra yapmayayım demez. Allah ayet-i de öyle buyurdu. Onlardan bir kısmı şöyle derler buyurdu. Kimi söylüyor? Münafıkları söylüyor. Derler ki çok mal harcadık. Yani bu kadar harcadık yeter. Öyle diyemezsin. Ya da çok ibadet yaptım. Bu kadar yeter. Öyle söyleyemezsin. Söyleyince ne olur? Söyleyince münafak olmuş oldu. İki olmuş oldu. Sen demek ki yaptıklarından imanı kazanmamışsın. Sen demek ki yaptığını Allah için yapmamışsın. Başka bir şey için yapmışsın bunu. Eğer senin yaptıkların sana İman kazandırsaydı, aşkı muhabbeti kazandırsaydı, senin aşkın, muhabbetin artsaydı, o yaptığın her bir işten dolayı Allah'ın sevgisini, yakınlığını kazandığın için senin hayra koşman evet, artması gerekirdi. Onu çoğaltmak için senin aşkının, muhabbetinin, gücünün, kuvvetinin artması gerekirdi. Bu işte bir terslik var demektir bu. Bu her konuda, her hayır için bu böyledir. Evet, Allah çoğaltır, tecelli eder, kulü için çoğaltır. Allah en az 1'e 10 verir, bir de 1'e 700 hesapsız verir. Yani 1'e 10, 20, 30, 50, 100, 700, bir de hesapsız verir. Öyle buyurmuştu. Kul ekiyor, Allah çoğaltıyor onu. Nasıl çoğaltıyor? Ayet-Kerime'de öyle buyurmuştu. İman ettim. Salih amel işleyenlerin misali şöyledir ki Allah bir bir tane ekiyor yani. Bir tane de bir tane den Yedi başak çıkıyor. Her başakta yüz tane. Bire yedi yüz. Allah çoğaltı. Bunu onun için Allah çoğaltıyor. Mesela nasıl çoğaltıyor? Hangi iman edip salih amel işler? Bu salih amel için geçerli olan değil. Salih amel, ıslah eden amel. İnsanı Allah'a yaklaştıran amel. Nefsini temizleyip salih hale getiren amel. Hem kendisi için hem diğer insanlar için. Eğer Allah'a davet ediyorsa, insanlar Rabbine dönsün diye bir çaba, bir gayret sarf ediyorsa, Allah'ın vahyini taşıyorsa, Rabbini tanıtıyorsa, bir hayrı hem yapıyor, hem yapılmasına vesile oluyorsa, o hayırdan eğer salih amel meydana geliyorsa, kullar onunla Rabbine dönüyorsa, orada kulluğunu yapıyorsa, orada Rabbini tanıyor, ayetlerini ders ediniyorsa, imanı kazanma imkanı oluyorsa, salih amel, ıslah eden amel, yedi, yetmiş, yedi yüz bir sayı değildir. O sadece büyüklüğünü anlatmak içindir. Elbette ki yedi fazladır. Bire yedi yüz. Bir de ne böldü? Allah dilediğine hesapsız verir. Hesapsız. Onun hesabını bir tek Allah bilir. Allah ticaret yapmaya çoğaltmaya davet ediyor işi öğrendin anladın Hadi yap Hadi çoğalt kul çoğaltmayı dileyince Allah ona imkan verir çoğaltma imkanı bu onun ikramidir bu imkan onun ikramidir Hadi kulum gerekeni yap ama kulun rabbine güvenmesi gerekir yer yapamam, edemem, gücüm yok derse yapamaz. Gücü yok zaten. Yaparım. Rabbim bana ikram eder. Rabbim bana yardım eder deyince Allah ona yardım eder. Rabbim bana yardım etmez deyince zaten peşinin Allah'ın hakkını takdir edemedi. Allah'ın kendisi için nesir olduğunu, yardım eden olduğunu kabul edemedi. Onun hakkını takdir edemedi, etmedi. Dolayısıyla Allah'ın yardımını beklemesi doğru değildir. Beklese de yardım göremez. Neden? Allah'ın hakkını takdir etmemiş ondan. Yani biri dese ki Allah bana vermez. Hiçbir zaman Allah vermez. Allah'ın kerimliğine, kendisi için kerimliğine iman etmemiş demektir. Yani biri gelip bizden bir şey istesin, biliyorum, sen bana vermezsin, biliyorum, sen cimri birisin. Biliyorum, sen bana yardım etmezsin ama bana yardım et, bana ver dese ne yaparız? Onu kovarız halde. Kovulmayı hak etmiş zaten. Ne deriz? Sen saygısız ve terbiyesiz birisin dersin. Madem ki ben öyleyim, niye benden istiyorsun? Niye buraya geldin? Bana böyle söyleyip hakaret etmeye mi geldin? Bir kul gönül itibariyle Rabbinden bir şey isteyince her anda onun huzurundadır. Nerede olursa olsun, hangi halde olursa olsun eğer Rabbinden bir bir şeyi isterse, sana güvenmiyorum, vermeyeceğini biliyorum, bana vermiyorsun, verip vermeyeceğinden emin değilim, dediyse, yani saygısızlık yapmış olmadı mı? Yani vermeyeceğini biliyorsan niye istiyorsun? ben Bana, benim kerimliğime, benim vehaplığıma, benim rezaplığıma, benim Rahman ve Rahimliğime güven verirse, iman etmemişse niye benden istiyorsun? Kime güveniyorsan git ondan iste. Demez mi? Demez. Niye demez? Kendisine yakıştırmıyor. Bunu onun yüzüne vurmaz. Kul öyle söylemiş ama bu, o böyle söylemeyi kendine yakıştırmıyor. Kul'um bilmiyor diyor, tanımıyor beni diyor. Onun için kendimi ona tanıtayım. Tanıtır. İkram eder, tanıtır. Verir, tanıtır. Yardım eder, tanıtır. Rahmet eder, tanıtır. Eğer yine o hali devam ederse bu sefer ne yapar? Bu sefer tam tersini yapar. Neden tersini yapıyor? Gene iman etsin diye. Bu sefer süründürür, Hadi kim sana yardım ediyorsa etsin bakayım. Hadi kim sana veriyorsa versin bakayım. Benden başka veren mi var? İkram eden mi var? Benden başka rahmet eden mi var? Benden başka sana yardım edecek biri mi var? Tanıtır. Ama bu nimeti Allah ikram edince onu kendinden zanneder, birilerinden zannederse imtihana tabi tutup nimeti alınca Birilerini suçlar, gene Rabbinden bir imtihan olarak görmezse ne olur? Kul yolunu seçmiştir. Kul, cehennem yolunu seçmiştir. Rabbinin hakkını takdir edememiş, Rabbinin hakkını teslim edememiştir. Kendisini yaratan Rabbine Allah diyememiştir. Ne demiştir? Benim putum demiştir. Put. Allah'a şirk koşmuştur. Nefsini, şeytanı, şeytanın verdiği vesveseyi, birilerini, hakkını takdir edemedi. Rabbim Allah'tır diyemedi. Sahibim Allah'tır diyemedi. Bana malik olan, melik olan, beni idare eden Allah'tır diyemedi. Benim Rabbim Rahman ve Rahim'dir diyemedi. Benim Rabbim Kerim'dir, Rezzaktır, Vehhab'dır diyemedi. Nesir olan, bana yardım eden Rabbim'dir. Hafiz olan, beni koruyan, beni muhafaza eden Rabbim'dir diyemedi. Allah çoğaltmamızı istiyor, bir de Allah çoğalmamızı istiyor. Mümin olarak çoğalmamızı istiyor, kardeşler olarak çoğalmamızı istiyor. Çoğalıp birbirimizin imanını çoğaltmamızı istiyor, birbirimizin hidayetini çoğaltmamızı istiyor, birbirimize ikrami çoğaltmamızı istiyor. Çok altın dedi. Bunun için de çalışmak gerekir, bunun için de yarışmak gerekir, bunun için emek sarf etmek gerekir, bunun için fedakarlık yapmak gerekir. Nurumuzu çoğaltmamız gerekir. Buna beraber birbirimize nur olmamız gerekir. Allah. Her şeyi apaçık beyan etmiştir. Her şey olduğu gibi ortada. Evet. Bu aleme kendimizi bilmeye, kendimizi bulmaya, kendi kendimiz olmaya gelmişiz. Bütün ibadetler bunun içindir. Bütün bilgiler, ilimler, okumalar bunun içindir. Bütün hayırlar, iyilikler, iyilikler güzellikler bunun içindir. Kendimiz için. Herkes kendine baksın, kendine ne yapmış? Nasıl hayırda bulunmuş? Nasıl güzellikte bulunmuş? Hangi güzelliklerini çoğaltmış? Ya da hangi yanlışlarını, hangi kötülüklerini çoğaltmış? Ne kadar Rabbine yürümüş koşmuş, ne kadar ters tarafa yürümüş koşmuş? Herkesin kendine bakması gerekir. Herkesin imani da üzerinde, ameli de üzerinde, takvası da üzerinde Allah'ın tecellisi, güzelliği, el-esmaul husnası da üzerinde o esmaul husnadan tecelli eden da üzerinde, önünde görüyor ve bunun şahididir. Dolayısıyla herkes kendi kendinin şahididir. Onun için Allah öyle buyurdu. Doğrusu insan pek nankördür. Kendisi de buna şahittir. Kendi nankörlüğünün şahidiyedir. Onun Rabbi Allah'tır. Güvenmesi, tevekkül etmesi gereken Allah'tır. Sevmesi gereken Allah, Onun Allah'ı var. O neye mahtaçtır? Eğer birinin ilahi Allah değilse, Mabudi Allah değilse, Taptığı, Abdoldığı Allah değilse, Kazandığı Allah'ın güzelliği değilse, rahmeti, sevgisi değilse, o ne kazanmıştır? O kendini kaybetmiştir. Rabbini kaybeden kendini kaybeder. İnsanlığını kaybeder. <gülüyor> Onun için ne olursa olsun, Rabbimiz hangi muamelede bulunursa bulunsun, seni seviyorum demek gerekir. Ben senin abdinim Huzurunda fikir beyan etmekten, nefsimi, aklımı, ilmimi, sana, şirk koşmaktan sana sığınırım. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum diyoruz. Diyeceğiz. Diyeceğiz, ve birbirimizi davet edeceğiz, çoğaltacağız, Hayrımızı çoğaltacağız, hayır olan insanları çoğaltacağız. Dolayısıyla yapanlar, bunu yapanlar kazanır. Allah bizi hayrini çoğaltanlardan eylesin, imarını çoğaltanlardan eylesin, mümin kardeşlerini çoğaltanlardan eylesin. Rabbinin rızasını çoğaltanlardan, aşkını, muhabbetini çoğaltanlardan eylesin. Allah'ın el-esmaul husnasının tecellisini çoğaltanlardan eylesin. Allah'ın sevdiği fiilleri, efali çoğaltanlardan eylesin. Kardeşlerimize selam olsun.